Burada sabah namazından sonra kunut duası okuyoruz ama bu sene hacca gitmiştim. Sabah namazlarında kunut duası okunmuyordu. Bu işin aslını açıklar mısınız? Demişler? Evet bu mezhepler arasında fark ediyor. Biz Hanefi mezhebinde yassıdan sonra ki e, vitir namazında kunut okuruz. Hı hı. Şafii mezhebinde ise sabah namazında kunut okunur. Aradaki fark ondan kaynaklanıyor. E, Mekke Medine'deki imamlar da bazen Şafi olur, bazen Hanefi olur, bazen Hanbeli, bazen Maliki olabilir. Bunlar önemli değil. E, tabi olduğunuz imam mesela, e, diyelim biz Van'a gittik, hoca efendi e, sabah namazının farzında kunut yapmışsa, istersek o kunuta riayet eder, o aynısını yaparız, hı hı. istersek o halde bekleriz bir şey okumadan. Namazımız tamam olur. Yahut Şafi'ye olan bir kardeşim Van'dan Ankara'ya geldi. Sabah namazında kunut yok. Ben kunut yapacağım diye beklemesine gerek yok. Hoca efendinin nasıl namaz kılıyorsa o şekliyle namazını kılacak. Namazı sahihtir. Ee, o halde hacca gittik diyelim. Mesela Ramazan'a giden kardeşlerim vitir namazının bazen 3 rekat, bazen 2 artı 1 olarak kılındığını görecekler. Her ikisi de caizdir. Tabi olduğunuz imam hangi mezheptense onun gereğini yerine getiriyor. Siz ona tabi olmak suretiyle namazınızı tamamlayacaksınız. Herhangi bir mahsur yok yani. Bunu evet. Bilmemiz sakınca yok. Peki.